Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'udu billahi min şurur-i enfusina ve min seyyati amalina men yehdihillah felâ mudillela ve men yudlil felâ hadiyela ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah ve neşhedü enne Muhammedan abduhu ve resuluhu emma ba'd ya ibadallah İttakullah ve ati bu. İnna Allahu ma'alzeen ittakal ve lezeenhum muhsino. Kal Allahü Teala zewajel fi kitabhi il kereem. billahi min ash-shaytanir rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ya yuhlezeen amanu, la tettakidu adudi ve adudi kum awliya. Tulkona ilayhim bil mabda. İla ahir al aya. Sada Mümtehine Suresi 1. Ayette Cenab-ı Hak mal olarak Ey iman edenler! Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar ve yöneticiler edinmeyin. Onlar haktan size geleni inkar etmiş oldukları halde onlara muhabbet besliyorsunuz. Dostluk ve yöneticilik veriyorsunuz. Rabbiniz olan Allah'a imanınızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkardıkları halde siz benim yolumda, benim rızamı aramak için cihada çıktıysanız buna rağmen onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz. Ben sizin gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilirim. Sizden kim bu dostluğu yerine getirirse o zaman Allah'a ulaştıran yoldan sapmış dalalete sürüklenmiş olur. Buyuruluyor. Evet, bugün dün 29 Ekim olduğundan dolayı camilerde 29 Ekim hutbeleri okunuyor. Her yıl olduğu gibi. Cumhuriyet düzeninin ne kadar muhteşem bir düzen olduğu, efendim, sistemin İslam'a hiç ters düşmediği, bu düzeni insanlara, zorla dayatan Atatürk'ün ne büyük kahraman olduğu maalesef Cuma'da hutbelerden bile insanlara duyuruluyor. Öncelikle ifade edelim ki Cumhuriyet sistemi kesinlikle İslami bir sistem değildir. İslam'ın kendine has bir yönetim tarzı vardır. Cumhuriyet e, kelime anlamı ile e, ifade ettiğimizde de anlaşılacağı şekilde e, Cumhur'un, e, halkın e, halk çoğunluğunun istediği bir yönetim demektir. Ee, İslam halkın yönetimi değil, hakkın yönetimini hani esas alır. Halk ne isterse, e, o halkın e, istediği e, bir yönetim, e, Allah'ın razı olduğu bir yönetim değildir. Halkın çoğunluğunun e, hak üzere olmayacağını Kur'an çok net ifade eder. İnsanların çoğu aklını kullanmaz, insanların çoğu şükretmez. İnsanların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmez. İnsanların çoğu e, sapıklık üzeredir der ve peygambere hitapla bile sen insanların çoğuna tabi olursan onlar seni Allah'ın yolundan e, saptırırlar der. Dolayısıyla çoğunluğun e, batıl yolda olduğu ve peygamber bile çoğunluğa tabi olsa onu bile e, halk çoğunluğunun saptıracağı vurgulanır. Yani e, insan e, kendisini nasıl yöneteceğiyle ilgili e, yeterli donanıma sahip değildir. Başkalarını yönetme konusunda da e, adil bir e, yönetime kendi koyduğu hükümlerle, kanunlarla ulaşamaz. O yüzden insanların yaptığı kanunlar birkaç sene sonra iptal edilme ihtiyacı ee, anayasa bile e, bugüne kadar kaç defa değişikliğe uğramış, kaç defa bazı maddeleri değiştirilmiştir. Benim bildiğim 24 anayasasından bugüne e, irili ufaklı tam 18 defa anayasada değişiklikler oldu. Yani dün yazdığını, dün e, doğru kabul ettiğini bugün iptal eden bir anlayış. ve 10 senedir de yeniden bir anayasa yazmaya çalışıyorlar kimse yapılan anayasadan memnun değil. Dolayısıyla onu da başaramıyorlar. Ama Allah'ın koyduğu insanlar hakkındaki kanunlar, yasalar, şeriat kanunları dediğimiz Kur'an'ın ahkamla ilgili hususları, kıyamete kadar bütün insanların huzuruna ve en güzel şekilde birbirleriyle ilişkilerine yetecek hususlardır. İşte 29 Ekim Allah'ın koyduğu kanunlarla e, yer yer e, bazı hatalar yapılarak da olsa uygulanılan bir e, Müslümanların devleti olan e, şeriatın hakim olduğu bir sistemin tümüyle e, kaldırılması yerine batı tarzı bir yönetim tarzının oluşturulmasıyla alakalı e, bir durumun e, yıl dönümü olarak değerlendirilir. Yani 92 yıl önce dünkü gün hesabıyla e, e, halkın e, hiçbir e, desteği, isteği, oylaması vesairesi gündeme getirilmeden e, tepeden inme dayatmayla bir rejim değişikliğine gidilmiş. E, halkın büyük ekseriyetinin İslami ve e, etnik kimliğine, tesettürüne, örfüne, kültürüne, değerlerine savaş açılmış. Ee, efendim, Kur'an okumak suç sayılmış. Ee, Elif Bey öğrenmeye çalıştığı için insanlar ciddi manada eziyet ve zulümler görmüş. Ee, batıllara benzeyelim diye şapka giyme mecburiyeti konulmuş. Tabi o zaman bir fotör şapkanın bedeli iki öküz fiyatına bir öküz de değil. Yani böyle öküzlükler yapılmış. Köylüler işte paralarını biriktirerek köylüler köy için bir tane şapka alıyorlar. Şehre kim gidecekse ortak şapka ortak olarak onu kullanıyor kim gidecekse. Evet. Niye? Niye? Ee, yönetim başlarının üzerinde kendi egemenliğini görmek istiyor. Ee, benim emrimi uyguluyorlar. Ee, bak başlarına şunu giy dedim nasıl giyiyorlar diye böyle sadist cezveli kalacaklar. Şapka giymeyeceğim diyen şapkanın e, o günkü şekliyle Yahudiliğin alameti olduğunu ifade eden nice alemler sırf bu yüzden idam edildi hepiniz bilirsiniz. Evet, benim dedem anlatırdı ee, rahmetlik dedem ee, bizim köydeki mollayı dedi ee, köy meydanında iki tane jandarma ee, başındaki sarığı aldılar boynuna taktılar ve sürdüler köy meydanında yerde süründürdüler neden dolayı Elif Bey öğrettiğinden dolayı çocuklara ve hep nöbet tutardık köyün meydanında jandarma geliyor mu diye İki jandarma başlarında da bir az subay, e, dolayısıyla kasıp kavururdu köyleri. E, Allahu Ekber bile denilmesi yasak edildiği e, Cumhuriyet'in e, e, ilk yıllarını gündeme getirelim. Evet. Dolayısıyla e, böyle bir düzenin e, seneyi devriyesi maalesef hala e, Müslümanlarca yer yer uygulandığı şekliyle bayram olarak kutlanabiliyor. Halkın alfabesinden giyimine, inancından düşüncesine, tarihinden kültürüne kadar her şeyi zoraki değiştirmeye yönelten, insanları batı tipli, batı tarzı yaşamaya mecbur eden bir düzenin dayatmaları bayram diye kabul ediliyor. Bayram demek toplumun ortak sevincinin e, tezahür ettiği sevinç günleri demek. Halbuki Müslümanların e, sevinme durumu değil, e, İslami e, sistemden tümüyle uzaklaştıkları, e, her şeyiyle batılı olacakları bir sistemin e, halka rağmen dayatılması nasıl e, bayram olarak değerlendirilir? Zaten halkta ben bayram olarak bugünleri değerlendirdiğini pek bilmiyorum söz gelimi dün kim kimin bayramını kutladı içinizde birbirinizle tokalaşan bayramınız kutlu olsun diyenler var mıydı? devlet mümkün ki esnafa, tüccara bayrak as diye zorladı yani devletin zorlamasıyla bayraklar asılarak bayrammış gibi bir görüntü verilmeye çalışıldı halk tutmaz bu tür şeyleri bayram filan da olarak görmez. Bir vakayı anlatayım. Subayın bir tanesine işte emekli olduğu zamanlarda İslam'ı anlatmışlar. O da içindeki boşluğu da gidermek açısından İslamlaşmış. Namaza filan başlamış. İşte ona namazı anlatanlar demişler ki, bayram namazı diye bir namazımız var bizim bayramlarda işte namaz kılarız bayram namazı 29 Ekim sabahı e, gitmiş camiye hocam bugün 29 Ekim bayram niye namaz kılmıyoruz bayram namazı e, demiş dolayısıyla tabi bayram namazını öğrenmiş ama e, bayramın e, e, ne gün olduğunu o yine kemalist zihniyetle değerlendirmiş Evet, e, tabii gülüyoruz böyle e, tuhaflıklara. E, toplum e, bu sistemle birlikte tümüyle çürümeye başladı. Kokuşmaya başladı. Ahlaki dejenerasyonlar, e, birbirlerini doğramalar, Kürt-Türk Türk düşmanlığı, efendim, e, aynı davanın insanları olan, yüzlerce sene beraber yaşayan, kardeşçe geçinen insanların, birbirlerine karşı acımasızlığı ulusalcılık yaklaşımı Tabii sen ne mutlu Türk'üm diyene dersen o da ne mutlu Kürt'üm diyene diyecek sen devletin adını Türkiye diye koyarsan benim devletim niye yok Kür diye diye değerlendirecek sen efendim dün kaldırıldı Türk'üm doğruyum diye Kürt'e dedirttirirsen ee, ne doğru söyletmiş olursun ne de e, ona Türk'üm demekle Türk yapmış olursun. Dolayısıyla devletin e, ırk esasına ulusal kimliğe dayalı bir tavrı e, işte e, Kürdistan diye eskiden meşhur olan Doğu vil vilayetlerinde ciddi manada devlete karşı ayaklanmayı ve PKK gibi terör örgütlerini oluşturmaya yöneltti. Aslında düzenin bu bilinçli veya bilinçsiz e, zulüm politikalarının neticesidir. İşte e, böyle bir düzenden bahsediyoruz. E, yani insanları e, yarı aç yarı tok yaşamaya mahkum eden, açlık sınırı ne kadardır, i̇şte, geçim endeksi ne kadardır, rakamları bir değerlendirin ama bin liraya e, efendim İstanbul gibi bir yerde e, asgari ücret vererek e, e, karın tokluğuna bile değil diyeceğimiz şekilde insanları ne yapan? Ekonomik zulme e, e, yönelten e, ücretli köleler haline insanları mahkum eden e, fakirlerden aldığınız zenginlere verip onları tümüyle e, e, semirten e, efendim ülkenin sahibi haline e, zenginleri ve e, silahlı kuvvetleri getirten bir düzenden bahsediyoruz. İşte çökmenin e, eşiğine gelmiş bu laik, seküler, batılı bir yönetimi, bir düzeni devleti kısmen eee savcı ve muhafazakar hale getirip yeniden e, güçlendirme e, iskelete kan pompalama görevini maalesef e, e, mevcut yönetimler uyguluyorlar. E, bayramları da devleti de düzeni de e, daha önce çok mesafeli olan Müslümanlara sevdirmeye e, uzlaştırmaya götürüyorlar. Düzen tabi ufak tefek tavizler veriyor başörtüsünü e, suç olmaktan çıkartmak gibi. Ama aldığı tavizlerin çok daha büyük olduğunu e, herhalde görmezlikten geliyoruz. Artık Müslümanım diyenlerin bile İslam devletinden bahsettikleri, e, düzene tavır aldıkları, tağutlara karşı çıktıkları, e, efendim Topyekün sistemi ve onun kurucusunu reddettikleri e, pek söz konusu edilemiyor. Evet. E, düzen e, çöküşten maalesef sadece iktidarlar eliyle yeniden hayat kazandı. Atatürk'ün kurduğu ve artık tıkanmış olan sistem e, e, namaz kılanlar eliyle daha kökleştirilmiş oldu. 80 küsür yıldır sistemden dışlanmış gibi yaşamak zorunda kalan insanlar tekrar sistemin içine çekilmiş bulunuyor ve onlar da artık bu tür e, meseleleri yadırgamıyor, e, putperestliği, heykellere e, perestliği, efendim düzeni e, problem olarak görmemeye başlıyor. Tabi düzenin esas sahiplerinin de bu tür tavizlerden hiç rahatsız oldukları söylenemez. Evet 92 yıldır hala bayram olarak kutlatılan böylesine bir zulüm düzeninin Müslümanlar tarafından yeniden gözden geçirilmesi, kimleri sevdikleri kimlere karşı çıkıp çıkmadıkları tekrar değerlendirilmesi gerekir. Evet, içinde bulunduğumuz bir düzen ve o düzenin kuruluş gününü 29 Ekim olarak değerlendirmiş veya değersizlendirmiş oluyoruz. Tekrar sevdiklerimizi sevmemek zorunda olduklarımızı gözden geçirelim ve. Camilerimizde bile Müslümanlar olarak hür olmadığımızı, sokağa Müslümanca çıkma özgürlüğümüzün bulunmadığını, çocuklarımızın okullarda şirk koşmadan eğitim alma hak ve özgürlüklerinin bulunmadığını düşünmüş ve değerlendirmiş olalım. Evet, balık baştan kokar. Devlet sağlam olmayınca. Ee, insanların da sağlam olması beklenmez. Allah Resulü bir hadisinde öyle buyurur. İki sınıf vardır ki onlar sağlam olursa toplum sağlam olur. Onlar bozuk olursa bütün toplum bozuk olur. Ee, El-Ümera vel-Ulema. Yöneticiler ve alemler. Ee, bugün e, her ikisinin de e, Müslümanca görevlerini yaptıklarını söylemek herhalde mümkün değildir. Ee, e, o yüzden 29 Ekim vesilesiyle ben de içinde bulunduğumuz düzeni tahlil etmeyi o düzeni e, kuran e, şahıslar hakkında e, ve onların izinden gidenlerin hala okullarda başlatıcı ettirildiği ile alakalı sorgulamalara gitmemiz icap ettiğini hatırlatıyorum. Ela inna ahsanal kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil allem kemaa kallellah tebareke ve teala fi'l kelam ve izah Kur'an turhamun İslam